Merhaba Söz Küçüğü'nün dinleyicileri. Bugün son günlerde kamuoyunda da sıkça yer almaya başlayan bir konuyu ele alacağız. 2006 yılında terörlü mücadele yasasında yapılan bir değişiklikle 18 yaşından küçüklerin yani çocukların ağır ceza mahkemelerinde yargılanmalarının önü açıldı. Ve geçen iki yıllık sürede de başta Diyarbakır olmak üzere çok çeşitli illerde gösterilere katılıp Polise taş atmak suçundan yüzlerce çocuk yargılandı, yargılanıyor, hala yargılanmaları devam ediyor çoğunun. E, bugün biz de bu konuyu ele alacağız. Konuğumuz da konunun çok içinde olan biri aslında Diyarbakır Barosu'ndan avukat Canan Atabay. Canan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz bu sıkışık zamanınızda bize zaman ayırdığınız için çok yoğunsunuz biliyorum. Evet. Ben söyle şöyle bir şey söyleyeyim ilk önce size. Siz aynı zamanda Diyarbakır'da yargılanan bazı çocukların da avukatısınız değil mi? Evet. Dolayısıyla yani gayet içeriden de biliyorsunuz neler yaşandığını. Evet. O nedenle ilk olarak sizden aslında genel olarak bir konuya dair bilgi alsak. Şu an kaç çocuk yargılanıyor mesela yargılanma aşamasında? Genel olarak Türkiye'de böyle bilgiler var mı elimizde? Ve tabii daha önemlisi belki hangi suçlardan ve ne kadar ceza istemleriyle yargılanıyorlar? Şimdi elimizde kaç çocuk hangi suçtan yargılanıyor? O konuda net bir veri yok zaten. Hani Biz genelde barolar olarak CMK uygulama merkezinde toplanan veriler çerçevesinde bir takım verilere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Türkiye genelinde kaç çocuk yargılanıyor bu taş atma nedeniyle örgüt üyesi sayılmak suçlamasıyla? Ee, ya da Diyarbakır'da kaç tane çocuk yargılanıyor terörle mücadele yasası kapsamında kaç çocuk yargılanıyor? Bu konuda elimizde net veriler yok zaten bizim. <gülüyor> hani biz zaman zaman olayı e, şahsen takip ediyoruz ya da Baro Çocuk Hakları Merkezi olarak takip ettiğimizde ulaşabiliyoruz. <gülüyor> Son zamanlarda yaşanan olaylar çerçevesinde... Olayların süreklilik arz ediyor olması, sürekli olarak çocukların eylemlerde yakalanıyor olması, gözaltına alınıyor olması nedeniyle biz de bu konuya özel bir hassasiyet göstermeye başladık. Ve hemen akabinde CMK merkezinden atanan avukatlarla itibata geçmeye başladık. O çerçevede biz çocuklara ulaşmaya çalıştık. Hı hı. Ee, ama elimizde sağlam, net veriler yok. Bu nedenle ben... ...tam bir rakam veremeyeceğim. Hı hı. Diyarbakır için bir de tam rakamı bilmiyorum diyorsunuz. Bilmiyorum. Hani aşağı yukarı bir rakam söz konusu hı hı. ama bilmiyoruz. Gerçekten duruşma salonlarında taş atan çocukların duruşmalarını beklerken... ...bir bakıyorum ki işte internet üzerinde farklı bir şey yapmış. Bilişim hı. suçu belki ama yine de terörle mücadele yasası kapsamında kaldığı için... Ee, orada bekleyen çocuklar var. Hatta bazen avukatım mısınız diye yaklaşan çocuklar var. O anlamda ben ürkmeye başladım. Hani sadece bizim ulaşabildiğimiz çocuklar değil. Çünkü biz son zamanlarda sadece eylemlerde, ön saflarda yer alan ve eylemlerde gözaltına alınan çocuklarla ilgilendik. Ama evet. bizim... Unuttuğumuz ya da gözden kaçırdığımız çok sayıda terörle mücadele kapsamında yargılanan çocuk var. Tam nereye ulaşamıyoruz zaten biz o konuda. Anlıyorum. Medyaya, gazetelere, televizyonlara yansıyan kısım da zaten sadece sizin bahsettiğiniz büyük ölçüde. Yani evet. Gösterilere katılan çocukların, diğer çocukların varlığından kimsenin haberi Bilmiyorum. yok bu durumda. Üç yüz birlik çocuklar falan, Adalet Bakanlığı bir açıklama yaptı, bakan bir açıklama yaptı. Üç yüz birden tane çocuk ceza almış diye bir açıklama yaptı. Örneğin bu konuda da ben özel olarak bir araştırma yaptım. Ama nerede bu çocuklar? Hangi ilde? Niçin yargılanmışlar 301'den? Bu konuda herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Şimdi merakımdan sorayım canım bu genel olarak böyle midir? Herhangi bir dava terörle mücadele kapsamında da olabilir. Söz konusu olduğunda bizim bu bilgilere ulaşmanız bizim derken hani bir avukat olarak sizin bu bilgilere ulaşmanız her zaman çok mu zor yoksa çocuklar söz konusu olduğu zaman biraz daha başka türlü bir şey söz konusu oluyor mu acaba? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben de zaten 18 yaş altı olan bütün çocuklar için avukat atanması zorunlu. Sanık pozisyonunda olan bütün çocuklar için avukat atanması zorunlu. Fakat özel avukatları olabiliyor bazı çocukların. Özel avukat işte kolluktan itibaren, baş, gözaltına alındığı andan itibaren başlayabiliyor, süreç, hukuki süreçte yer alabiliyor. Bu çerçevede biz o çocuklara ulaşamıyoruz. Bir ikincisi bizim hem Diyarbakır'da hem de Türkiye genelinde şöyle bir handikabımız, şöyle bir sorunumuz var aslında. Koordineli çalışmıyoruz aslında. Hani bu konuda özel olarak bir bildirim merkezi gibi bir şeyin kurulması lazım aslında. O anlamda da bilmiyoruz ve baro-CMK sistemine suç yanlış girebiliyor, suç tipi yanlış girebiliyor. Hani terörle mücadele yasası kapsamında kalıyor ama başka bir şekilde girebiliyor. O nedenle de ulaşamıyoruz. Ben zaman zaman alıyorum acaba hangisidir özel olarak ilgilenmeye çalışıyorum ama bir noktadan sonra beni de aşıyor. Çünkü evet. ulaşamıyorum, net verilere ulaşamıyorum falan ee, ya da baro olarak ulaşamıyorum. Net verileri. O anlamda aslında e, iletişimsizlik ve e, bildirim merkezlerinin olmaması, hani özel bu konuda e, çalışan bir bildirim merkezinin olmaması ve merkezlere verilerin girilmemesinden kaynaklanıyor aslında bizim bunlara ulaşamamız. Ama şöyle bir şey de var, savcılıktan istediğimizde hani e, işte terör e, suçları kapsamında yargılanan çocuklarla ilgili bilgi istediğimizde elimizde bir veri yoksa, onu almakta da biz zorlanıyoruz. Direkt olarak Adalet Bakanlığı'na müracaatımız isteniyor ya da kendi yapmış olduğumuz müracaatı Adalet Bakanlığı'na gönderiyorlar. Adalet Bakanlığı'ndan da olumlu sonuç alamıyoruz zaten. Anladım. Hı hı. Ee, peki o zaman elimizde nispeten daha fazla verinin olduğu bu hani gösterilere katılıp taş atmaktan yargılanan çocuklara geri dönecek olursak... Evet. E, bir yandan baktığımız zaman aslında e, işlenen suç, suç olduğu iddia edilen hala yargılanma aşamasında olanlar için söylüyorum bunu. Evet. Eylemlerle e, önerilen cezalar arasında çok ciddi bir orantısızlık görüyoruz. Aslında bundan bahsetmedik. İsterseniz ilk önce onu bir söyle, söyleyelim e, dinleyenlerimize. Ne, ne tür cezalarla, ne kadarlık sürelik cezalarla yargılanıyor çocuklar genel i̇şte, olarak? Çocukların bir kısmı zaten 23 yıl dedik biz yuvarlak olarak o rakama 22,5 yıl falan. 22,5 yıl, 23 yıl civarında ee, cezalar istenerek yargılanıyor. Yalnız ben şunu belirteyim. İki çocuğa beraç çıktı bugün. Aynı çok güzel bir haber. Bir çocuğa haber, da ee, örgüt propagandasını yapmaktan ceza çıktı. 10 ay ceza çıktı. Hı. Bu çocuklara da 23 yıl ceza isteniyordu. Ama ikisi beraat etti, birine 10 aylık bir ceza çıktı. Bu anlamda ben umutlandım açıkçası. Evet, bu Ve bugüne kadar yürütmüş olduğumuz hem hukuki çalışmalar hem de diğer alanlarda sivil toplum örgütünde çalışan arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmalar demek ki sonuç vermeye başladı. Bir şekilde bir şeyleri başarabileceğiz. Ama şu tabii ki önemli bir problem, hani taş atmış olmakla... Ee... Örgütün eylemini ortak edilmek. Bu gerçekten çocuklar açısından vahim bir tablo. Şöyle vahim bir tablo. Biz bu defalarca duruşmalarda da dile getirdik. Cezaların şahsiliği ilkesi diye bir şey var ceza muhakemesinde, ceza yargılamasında, ceza kanunlarında böyle bir ilke var. Bu ilke gereğince de her şahıs işlemiş olduğu fiilden dolayı kendi sorumlu tutulur, kendi onun sonuçlarına katlanır. Hı. Ama taş atmış olmakla, Örgütün içerisinde yer alan, örgüt adına silah çatan elemanları aynı kefeye koymak bir kere Türk Ceza Kanunu'nun, terörle mücadele kanununun ne kadar e, çocuklar açısından özellikle ne kadar vahim bir tablo yarattığının göstergesi. Ve biz bu anlamda hem e, 220. maddenin hem 314. maddenin ki başka dosyalarda avukat arkadaşlar denediler anayasaya akıllık iddiasıyla. E, başvuru yaptılar. Fakat başvuruları konusunda ne oldu açıkçası bilmiyorum ama bizim DGM'de eski adıyla DGM'de yargılanan, şu anki adıyla özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılanan çocuklarla ilgili burada yargılayamazsınız diye yapmış olduğumuz anayasaya aykırılık başvuruları reddedildi hemen zaten. Evet. E, doğrusu bir inceleme yapılmadan reddedildi. hani Bu anlamda e, Çocuğu direkt olarak yetişkin kabul ediyor zaten. Evet. Ve direkt olarak şuna bakıyor, özellikle şuna bakıyor. Örgütün bir çağrısı var mı? Hı hı. Örgütün bu çağrısından çocuğun haberinin olup olmaması önemli değil. Hı hı. Sokakta bir eylem var mı? E, bu çocukların etnik kimliği ne? Evet. Buna bakıyor. Ve bu çerçevede bir iddianame hazırlanıyor. Ve bütün dosyalarda... E, Benzer mat bu tutanaklar var. Yani 20 Ekim olaylarında kentin değişik bölgelerinde meydana gelen olaylarda görevli olan polislerin ifadeleri var. Tek delil de bu Hı -hı. ve o tutanakları imzalayan polisler duruşmalarda tanık olarak dinleniyor zaten Onun dışında bir delil yok zaten. Bazı yerlerde görüntü var ama görüntü net değil. Bazı yerlerde çocuk kalabalığın ortasında ya da önünde ya da arkasında ya da yanında durmuş. Ama ne yaptığı belli değil çocuğun. Hani eylemin içinde mi değil mi o bile anlaşılmıyor. Bütün bunlara bakmaksızın biraz önce dediğim gibi... Sadece eyleme, çağrıya, çocuğun etnik kimliğine bakarak alıyor ve iddianameleri o çerçevede hazırlıyor, hazırlıyorlar zaten. Buna sebep olan da Yargıtay, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun vermiş olduğu bir karar zaten. Bir bu karar, karar, karar çerçevesinde var. bu iddianameler hazırlanıyor ve birçok dosyaya da bu kararlar kondu. Hani Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararı kondu ve bu karar doğrultusunda hem mütalaa veriliyor hem de iddianame bu karar doğrultusunda hazırlanıyor zaten. Hani e, sorun aslında biraz da buradan kaynaklanıyor. Biraz değil, büyük oranda buradan kaynaklanıyor zaten. Bu ceza genel kurulu kararından kaynaklanıyor. Evet, e, şimdi bununla bağlantılı olarak şöyle bir şey sormak istiyorum. Biz biliyoruz ki Türkiye'de bir çocuk koruma yasası var. Evet. Dolayısıyla çocuğa özgü bir adalet sistemi var aslında. Evet. Bir şekilde işliyor. Evet. E, aynı zamanda bir çocuk hakları sözleşmesi var Türkiye'nin de imzalamış olduğu. Evet. Ve bu her hem yasa hem sözleşme e, 18 yaşından küçüklerin kendilerinin özgü koşullarda yargılanmasını öngörüyorlar evet. ve aynı zamanda gene Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına bakarak biliyoruz ki uluslararası sözleşmeler aslında yasaların üstünde yer alıyor evet. kural olarak hı hı. peki yani bir hukukçu olarak size bizi aydınlatabilir misiniz diye sormak istiyorum. Nasıl mümkün oluyor terör tabi bütün hikayesa terörle mücadele yasasındaki değişiklikten kaynaklanıyor temel olarak. Hı hı. Nasıl oluyor da hani e, bir başka yasaya ya da işte yasa hükmünde uluslararası sözleşmeye aykırı olan bir düzenleme yapılabiliyor bir yasada? Hı hı. Şimdi şöyle bir şey var aslında bizim sistemimiz hukuk sistemimiz biraz garip bir hukuk sistemi. Hı hı. Yasalar anayasa çok değişik bir düzenleme olabilir yani teori gerçekten iyi olabilir. Evet. Ki bu son uyum paketi yasalarıyla zaten bir nebze de olsa sağlanmaya çalışıldı. Evet. Fakat uygulama farklı olabilir. Şimdi anayasanın 90. maddesi var. Diyor hı hı. ki temel hak ve özgürlükler konusunda uluslararası mevzuatla, uluslararası sözleşmelerle yasal mevzuat arasında, düzenlemeler arasında bir çatışma çıktığında, çelişki çıktığında öncelikle uluslararası sözleşmeler uygulanır diyor. Evet ama uygulayıcılarımız buna itibar etmiyor. Sorun buradan kaynaklanıyor aslında. Son zamanlarda yapılan bir araştırma var hakimler arasında. Bu araştırmaya göre çok az hakim işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ve diğer Türkiye'nin tarafı bulunduğu diğer uluslararası sözleşmeleri uyguluyorlar. Ama çok az hakim. Hı hı. Bu gerçekten uygulayıcılardan kaynaklı bir durum. Hani hakimlerden, savcılardan, belki bizlerden kaynaklı bir durum. Bizler de belki çok dinlendirmiyoruz falan ondan kaynaklı bir durum. Hani yasada yer alıyor olması, onun uygulanıyor olması anlamına Anlamak gelmiyor bizim hukuk sistemimizde maalesef. Hı hı. Ben e, çok idealist bir şekilde başlamıştım mesleğe <gülüyor> fakat e, kitapta yazılanla uygulanan şeyin aynı olmadığını gördüğümde ise her kırıklığı yaşamıştım zaten bizim hukuk sistemimiz bu maalesef Tabii genel olarak aslında bütün alanlarda böyle çelişkiler yaşanıyor ama evet. hukuk söz konusu olunca adalet ve özellikle çocuklar söz konusu olunca daha bir e, hassas oluyor durum. Hı hı. Ben, e, söylediğinizde benzer bir şey de aslında yani hani uygulamada olmayıp teoride olup uygulamada olmayan şey galiba bu yargılamalar e, bağlamında sosyal inceleme raporları değil mi? E, yargılamalarda aslında sosyal inceleme raporlarının kullanılması gerekiyor ama sistem pek böyle işlemiyor anladığım kadarıyla. Sistem böyle işlemiyor. Şimdi sadece mahkemenin çocuğa nasıl diyeyim? çocuğu yargılama yargılayacak olan makamın çocuk ağır ceza mahkemesi ya da çocuk mahkemesi ya da özel yetkili ağır ceza mahkemesi olmasının yanında bir de muhakemenin yani yargılama sürecinin çocuğa da özgü olması gerekiyor. Hani DGM'de ya da özel yetkili ağır şu anki adıyla özel yetkili ağır ceza mahkemesinde yargılı olabilirsiniz. Fakat Orada da yargılamanın çocuğa özgülüğü sağlanmadı. Ama bu yapılmıyor. Niye yapılmıyor? Bu e, şundan dolayı yapılmıyor. Terörle Mücadele Yasası'nın ım, 13. maddesi diyor ki, e, bu kanun kapsamında kalan suçlardan dolayı verilecek olan cezalar e, başka tedbire çevrilemiyor. Hükmün Hı. açıklanmasının geri bırakılması kararına e, karar verilemiyor. Ve buna benzer birkaç şey söylüyor. Bu çerçevede diyor ki, ben sosyal incelemeyi niçin yaptıracağım ki? Zaten ben hiçbir tedbiri çeviremeyeceğim. Ama şunu unutuyor, sosyal inceleme raporu aynı zamanda bu çocuğun suçu kavrayarak, bilerek, o işleyeceği fiilin sonuçlarına katlanmayı göze alarak ya da bir taş atmanın örgüt üyesi gibi cezalandırıldığını bilerek mi sokağa çıktı? Hı hı. Yoksa bunların hiçbirini bilmiyordu ya kitle psikolojisiyle mi hareket etti ya da tesadüfen mi oradaydı <gülüyor> gibi bir takım şeylerin araştırılması gerekiyor ki sosyal inceleme raporu da hem çocukla yapılan görüşmeler var hem aileyle yapılan görüşmeler var hem sosyal çevreyle yapılan görüşmeler var okuluyla yapılan görüşmeler var vesaire. Hani bu çerçevede çocuğun hani bir an için bu çocuklar gerçekten bu suçun faililer gerçekten taş attılar gerçekten... Ee, örgüt adına eylem yaptılar desek bile çocuklar bunun bilincindeler miydi acaba Hani bunun sorgulanması gereken bir rapor evet. ama dediğim gibi terörle mücadele kanunun 13. maddesindeki 13. maddesindeki düzenleme ve çocuk koruma kanunu ve ilgili yönetmelikteyse ise 15 yaş üstü olan çocuklarda sosyal inceleme raporunun aldırılması hakimin takdirine bağlı bir şey yani hakim istemezse bu raporu aldırmıyor. Ama biz salip ettiğimizde hakimler ben istemiyorum, takdiren ben buna e, gerek görmedim demiyor... Önünde bir madde var, bir düzenleme var. Diyor ki vereceğin cezayı hiçbir şeye çeviremezsin. Buna dayanarak zaten reddediyorlar bizim. Hem sosyal çalışmacı huzurunda bu çocukların ifadesi alınsın... ...hem de sosyal inceleme raporu alınsın taleplerimizi bu nedenle reddettiler. Kendi açılarından baktıklarında doğru karar verdiler. Ama bizim açımızdan baktığınızdaysa, ...biraz önce dediğim bazı önemli noktalar nedeniyle aslında... Çok geniş düşünmesi gerekiyor. E, her ne kadar suça özgü bir mahkeme olsa da söz konusu çocuk olduğunda yargılamanın çocuğa özgürlüğünü sağlam e, sağlaması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Fakat hani e, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinden bunu beklemek de kanımca... Ee, çok komik olur diye düşünüyorum. Ben çünkü tamamen suça bakılıyor, tamamen kan düzenlemeye bakılıyor. Ve Ben şunu da inanıyorum ki kimse, kimsenin vicdanı da bu çocukları yargılıyor olması nedeni rahat değil hani. Ben buna Elbette. inanıyorum. Elbette. Çok çok zor bir şey oldu. Çok aşikar hakimler için de mutlaka evet. öyledir. Ama yasa bir şekilde bağlıyor. Yasa bir şekilde bağlıyor. Yani onların <gülüyor> da çok fazla yapacağı bir şey olmuyor yeri geldiğinde. Ama bugün aldığımız beraat kararı güzel dönüştü. Evet. evet. Demek ki yani aslında e, hakimlerinde nispeten e, esnek davranabileceği diyeyim. Doğru bir ifade kullanıyor muyum emin değilim. Bir şey var. Alan var yani. E, ...beraat kararı çıkabildiğine göre değil mi yani bir yandan? Yani yeterli bulmayabilir delilleri. Evet. Ki dosyalarda deliller de... ...biraz önce sözünü ettim zaten... ...hani matbuf... E, ...formlar gibi düzenlenmiş tutanaklar... Hı -hı. ...ve işte 25-30 polisin... ...ifadeleri... ...yani ayrı ayrı dosyalarda falan... Hı -hı. ...yani her dosyada 2-3 polis veya 5-10 polis... ...falan dinleniyor. Hı -hı. Onların ifadeleri... ...görüntü yok, tanık yok... ...onlar dışında vesaire... ...böyle olunca mahkeme... Kanaat getiremiyor. hani Gerçekten bu suçun faili mi? Şüphe oluştuğunda ise zaten sanık lehine, çocuklar lehine değerlendiriyor ve beraat veriyor zaten. Dolayısıyla aslında problem şöyle bir şey galiba değil mi? Hani e, Hakimlerin önüne gittiği zaman dava zaten hani e, ağır ceza vermekten başka çok bir alternatifleri kalmamış oluyor. Birazcık öyle sadece, bir durum söz konusu. Sadece suçun vasfında değişiklik <gülüyor> yapabiliyorlar. Evet. Hani, e, çocuk olması nedeniyle örneğin e, 15 yaş 6 çocuklar... Ee, Hı -hı. yargılanıyor, yargılandıkları e, mahkeme farklı oluyor, evet. uygulanan düzenlemeler farklı oluyor. Ama 15 yaşından büyük çocuklarda çocuğa özgürlükten mahkeme galiba şunu anlıyor, ben iddianameleri incelediğimde ve mütalalları gördüğümde şunu gördüm, 31 Taksim 3 Türk Ceza Hı -hı. Kanunu çocuklarla ilgili verecek olan cezaların sınırlarını belirliyor. Hangi cezaların verilemeyeceğini söylüyor. Yani evet. atıyorum işte on yılın, yedi yılın üzerine veremezsin diyor. Ya da işte müebbet ağır hapis cezası veremezsin diyor falan. Hı -hı. Sadece oraya atıfta bulunuyor. Ama işte çocuk koruma kanunu şu maddesi, şunun şu maddesi. Şu kanun şu maddesi, şu öğretmenin şu maddesi hiç onlara değinilmiyor zaten. Ne müthalada ne de danamelerde buna değinilmiyor. Biz bunlara değindiğimizde ise dediğim gibi reddediliyor zaten. Evet, evet. Dolayısıyla aslında hukuk sisteminin kendisinde biraz çocuk adalet sistemine dönük düzenlemelerin daha uygulanır hale gelmesi, uygulanmasının desteklenmesi gerekiyor. Bir de tabii önleyici mekanizmaların kurulması çok temel e, anladığım kadarıyla ama o sanırım ayrı bir... E, şeyin programımızın konusu olabilir. Çünkü oraya girersek zaten vaktimizi çok aşmış olacağız. Evet. Çünkü benim sormak istediğim başka bir takım sorular var size. Özellikle bu işin çok içinde olduğunuz, çok bir arada olduğunuz için hem çocuklarla hem aileleriyle ee, aslında şunu çok merak ediyorum ben tabii. Siz demin bahsettiğiniz yetişkinlerle birlikte yargılanıyorlar ve yetişkinlerle birlikte tutuklu kalıyorlar değil mi? Tutuklu olanlar şöyle bir, bir şey var. Hani aslında yetişkinlerle birlikte yargılanmıyorlar. Hımm ee, Yetişkinlerle birlikte de kalmıyorlar. Yani şöyle izah edeyim ben. Ee, kanunda zaten o konuda bir düzenleme var. Yetişkinlerle çocuklar birlikte suç işlerse hı hı. çocukların dosyası yetişkinlerin dosyasından tefrik ediliyor. Yani ayrılıyor. Hı hı. Evet. Çocukları ayrı bir dosya, yetişkinleri ayrı bir dosya. Başka mahkemede, örneğin çocuk ağır ceza mahkemesinde yargılanan bir çocuk... DGM'de yargılanan özel pardon özel yetkili ağır ceza mahkemesinde yargılanan bir şahısla birlikte bir suçu işlemişse hı hı. o zaman işte özel yetkili ağır ceza mahkemesi çocuk mah çocuk ağır ceza mahkemesine yazıyor birleştirme istiyor. Evet. Diğer mahkemede uygun bulursa iki dosya birleştiriliyor. Hı hı. Ama Diyarbakır'da yaşanan son zamanlarda yaşanan 20 Ekim'de yaşanan olaylar nedeniyle yargılanan çocuklar Yetişkinlerle birlikte şu an yargılanmıyorlar. yargılanmıyorlar. Dosyaları ayrı. Evet. Yetişkinlerde yetişkinlerle birlikte de kalmıyorlar. Diyarbakır E Tipi Cezaevinde ayrı çocuk koğuşları, koğuşları. var. Ek Hı -hı. bir bina var. Orada ayrı çocuk çocuk koğuşları var. Orada kalıyorlar. Hı -hı. Böyle bir avantajımız var. Hani Diyarbakır'daki çocuklar açısından böyle bir avantaj evet. var. Diğer illeri bilemiyorum bilmiyorsunuz, tabii. Bilmiyorsunuz tabii. Hı -hı. E, peki e, Çocukların ama herhalde ben şey diye düşünüyordum da yetişkinlerle bir arada olmak çocukları daha da olumsuz etkileyen bir şey olabilir. Ama en azından diğer Diyarbakır için nispeten avantajlı bir avantajlı. durum var söylediğimiz gibi. E, şöyle bir şey söyleyeyim. Yetişkinlerle hı hı. kalmıyor olabilirler hı hı. ama yetişkinlerle aynı suçlamalara maruz kalınca kendini yetişkin kabul ediyorlar zaten. Böyle bir handikap var. Evet şimdi onu zaman soracaktım. Zaman zaman cezaevlerine gidiyorum. Hani moral ziyaretleri de yapmaya Hı -hı. çalışıyorum ama her zaman yapamıyorum. Ve her çocukla yapamıyorum. Hı -hı. Sadece çok e, özellikli işte nasıl diyeyim hani gidersem psikolojisinden iyi olur dediğim çocukları ziyaret edebiliyorum. Hı -hı. E, o anlamda çocuklar zaten şey yapıyorlar hani sanki çocuk değil yetişkinler gibi Evet. Yani çocuk görmüyorlar. Evet. Bir ikincisi şunu söyleyeyim ben. O çocuklar 20 Ekim'de alındı. Ee, Temmuz 15 ya da 20 Temmuz tam hatırlamıyorum. 2008 Temmuz'da alındı. Öncesinde evet. alındı. 2006'da alındı vesaire. Çocukların alınıyor olması ve yargılanıyor olması, çocukların sokağa çıkıp eyleme katılmasına engel olmayacak. Tam tersine. E İlk celse çocuk ağır ceza mahkemesinde yargılanıyorlardı. İlk celse tahliye edildiler. İkinci gün görüşme fırsatım oldu aile ailesiyle ve çocukla. Hı hı. Çocuk kahramandı yani. Evet. yani Böyle bir çocuk kahraman gibi karşılanıyor. Ya da işte e, aile aşırı hassasiyet gösteriyor falan. Hı hı. Bu çocuk aşırı bir ilgi görüyor. Görmediği kadar ilgi görüyor. Herkesten ilgi görüyor. Dolayısıyla biz aslında onlara diyoruz ki biz e, sizin suçlu olmanızı bekliyoruz hani evet. suç işlemenizi bekliyoruz çünkü çocuk şunu düşünecek ben tekrar böyle bir şey yapayım herkes yine ilgilensin ilgiyi yitirdiği noktada Doğru. ya da ilgiyi yeterince hissedemediği noktada bunu yapacak aslında biz kötülük yapıyoruz müthiş bir kötülük yapıyoruz evet. ve psikolojileri falan da iyi değil yani özellikle şu an cezanede bulunan çocukların psikolojileri iyi değil Tamamen gelecekten umutlarını kesmiş bir vaziyette ve beraat edemeyeceklerini, az cezayla kurtulamayacaklarını düşünüyor hepsi zaten. Bu <gülüyor> anlamda da e, çocukların rabitte edileceği bir merkez vesaire de yok. Cezaevinde böyle bir imkan da yok her <gülüyor> ne kadar psikolog vesaire olsa da yeterli değil kanımca. <gülüyor> o anlamda hayattan kopmuş durumdalar ve gelecekle... ...ben şuna inanıyorum... ...gelecekle bir bağlantıları yok o çocukların şu an... ...hani gelecekle ilgili bir umutları... ...bir inançları falan yok... ...yani olması çok zor bir şey olurdu zaten... ...ama evet. belki bugünkü beraat kararı birazcık... ...onların da moralini düzeltir diye umut edelim... ...fakat tabii bu yeterli değil yani... ...yapılması gereken şeyler var... ...yani mesela eğitimlerine devam edebiliyor... ...olsalar belki... ...hani onların geleceğe dair umutları biraz daha... ...güçlenir mi diye düşünüyorum ama... Evet doğru söylüyorsunuz. En azından bir takım yargılanan, desteklere ihtiyaç var sanıyorum. Evet yargılanan çocukların hemen hemen hepsi lise öğrencisi yani Özel Etkili Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan çocuklar için konuşuyorum. Hemen evet. hemen hepsi lise öğrencisi bir iki kişi falan okumuyor. ve yargılanan çocukların bir kısmı Anadolu Lisesi Fen Lisesi'nde okuyor. Yani gelecek vaat eden çocuklar. Evet. Ee, ve yine cezaevine gittiğimde yapmış olduğum bir görüşme beni çok etkilemişti. Çocuk şey diyor, ben sadece okumak istiyorum. Hani okuyup avukat olmayı düşünüyordum ama galiba olamam artık. Beni bırakmayacaklar çünkü diyor. Evet. Pardon. Ben de ona hayır bırakacaklar. Sen stajını da benim yanında yapacaksın. Avukat da olacaksın falan diye moral vermeye çalışıyorum. Ama e, okullarını devam edemiyorlar şu an. Elbette. İşte mahkemeler okullarına yazılar gönderiyor tutuklu olduklarına dair vesaire. Hı hı. Büyük ihtimal hani devam etseler bile bundan sonra şu an bir yıllarını kaybetmiş, kaybetmiş durumdalar. Çocuklar. Tabii sadece şey değil hani eğitimle değil kaybettikleri psikolojik evet. açıdan baktığımız zaman bile çok fazla şey var. Evet. Ee, ama yapılabilecek de çok fazla şey var. Mesela önümüzdeki hafta ki programımızda birazcık buna dair de... E, ...bilgiler vermek istiyoruz. Çünkü bu konu bitmedi ama süremiz bitti maalesef. Öyle bir e, sorunumuz var. E, Türkiye'nin her yerinde ve Diyarbakır'da da... ...sizin de bahsettiğiniz gibi... ...sivil toplum kuruluşlarının ve diğer kişilerin de... ...içinde yer aldığı çeşitli çalışmalar var. Evet. Önümüzdeki hafta belki bunlara... ...tekrar e, dönersek... ...o zaman hani çocuklara dair neler yapılabilirdi... ...daha ayrıntılı olarak konuşabiliriz. Size de yeniden bu konuda zaten... E, ...bir arada olmak, fikir almak istiyoruz. Hı hı. E, çok teşekkür ediyoruz ben katıldığınız teşekkür için. Ee, yeniden görüşmek üzere size çok görüşmek kolaylıklar üzere. diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi günler. İyi günler.